Bedevilerin meskeni olan Biro çölüne doğru hareket eder. Yolda Bedevi eşkıyalarına tesadüf eder. Bedevilerin silahları mızrak ve Molla Said'in silahı mavzer olduğundan, eşkıyalara doğru kurşun atmaya başlar. Eşkıyalar çekilirler. Yoluna devam ederken, ikinci çeteye tesadüf eder. Bu defa eşkıyalar çok olduğundan etrafını çevirirler. Kendisini öldürecekleri sırada, içler birisi tanıyarak. Ben bunu Miran aşiretinin içinde gördüm.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 Bu esnada Mardin'e gelen iki talebeye tesadüf etti. Bunlardan birisi, Cemaleddin-i mensup olup, diğeri Tarikat-i Sünûsiyeden idi. Bunlar vasıtasıyla hem Cemaleddin-i mesleğine, hem de Tarik-i aşinalık peydâ etti. Molla Said, çok genç yaştayken siyasi hayata atılır. Vatan ve millete hizmete başlar. İlk hayatı siyasiyesi Mardin'de başlamıştır. Bunun üzerine bir mutasarrıfın pençe kahriyle,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 İçki meclisine gider. Evvela içki hakkında bir hadis-i şerif okuduktan sonra pek acı sözler söyler. Valinin vurdurmak için işaret etmesi ihtimaline binaen de bir elini rovelverinin bulunduğu yerde tutar. Fakat vali fevkalade mütehammil ve hamiyetli bir zat olduğundan kat'i ses çıkarmaz. Oradan ayrılınca valinin yaveri genç Said'e, "Ne yaptınız? Söyledikleriniz idamınızı mucibtir." der. Genç Said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 Ondaki bu serbestiyet ve hürriyet aşkı, hayatının yarısından sonra Avrupa'dan gelen müthiş bir dalalet ve zındıka taarruzuna karşı koymayı ve felsefeyi i tabiyyeden doğan dehşetli bir istibdad-ı mutlakın hilaf-ı Kur'an prensiplerine boyun eğmemeyi, onlara itaat etmemeyi ve hakiki hürriyeti meşrua olan İslami hürriyet ve medeniyete çalışmayı netice vermiştir. Molla Said, Bitlis'teyken 15-16 yaşlarındaydı henüz sinni buluğa vasıl olmuştu. O zamana kadar bütün malumatı sünuhat kabilinden olduğu için uzun uzadıya mütalaya lüzum görmezdi. Fakat o zaman sinni buluğa vasıl olduğundan mı veyahut siyasete karıştığından mı, her nedense eski sünuhat yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Bunun üzerine her türlü fenne ait eserleri tetkike koyuldu. Bilhassa din-i İslam'a varit olan şek ve şüpheleri reddetmek için, metali ve mevakıf nam eserler ile Ulûmu âliye, sarf, naîf, mantık vesaire ve âliyeye tefsir ve ilmi kelama dair 40 kadar kitabı iki sene zarfında hıfz eyledi. Hatta her gün okumak şartıyla hıfz ettiği kitapların 3 ayda bir kere devrine muvaffak oluyordu. Molla Said'in iki mutezat hali vardı. Birincisi fikrinin münkeşif bulunduğu vakitler ki her ne eline alırsa onu anlamaması mümkün değildi. İkincisi, fikrinin münkabız bulunduğu vakitler ki, mütala değil, konuşmaktan bile hoşlanmazdı. Molla Said, günde bir iki cüz okumak suretiyle Kur'anı hıfsa hıfza başladı. Her gün iki cüz ezber etmekle, Kur'an'ın mühim bir kısmını hıfzına aldı. Fakat iki sünühat ile tekmili müyesser olmadı. Birincisi, Kur'an'ın çok sür'atle okunması, bir hürmetsizlik olmasın diye. İkincisi, Kur'an hakaykının hıfzının daha ziyade lüzumu var diye kalbine gelmiş. Onun için, Kur'an hakaykının anahtarı olacak ve şüphehata karşı muhafaza ve mukabele edecek, hikmet ve fünun İslamiye'ye dair 40 risaleyi, iki senede hıfzına aldı. Her gün bir parça ezberden okumak suretiyle, hepsini üç ayda ancak devrediyordu. Mirkat ismindeki kitabı, haşiye ve şerh olmaksızın hıfsetmeye başladı.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 Şeyh hazretleri, Molla Said'e iltifat eder, teberrüken bir ders verir. İşte Molla Said'in en son aldığı ders bu olmuştur. Bir gece Molla Said, rüyasında Şeyh Mehmet Küfrevi hazretlerini görür. Kendisine hitaben, Molla Said, gel beni ziyaret et, gideceğim demesi üzerine, hemen gider ziyaret eder. Ve şeyhin uçup gittiğini görünce, uyanır. Saate bakar, saat gecenin yedisidir. Tekrar yatar. Sabahleyin şeyhinhanesinden matem seslerinin yükseldiğini işitir. Oraya gider ve şeyh hazretlerinin gece saat yedide vefat ettiğini haber alır. İnna lillah ve inna ileyhi raci'un rahmetullahi aleyh, amin, mahzun olarak geriye döner. Molla Said, şarkın büyük ülema ve meşayihinden olan Seyyid Nur Mehmet, Şeyh Abdurrahman-ı Şeyh Fehim, ve Şeyh Mehmet Küfrevi gibi zevat-ı Aaliyenin her birisinden ilmu irfan hususunda ayrı ayrı derslere nail olduğundan onları fevkalade severdi. Ulemadan Şeyh Emin Efendi, Molla Fetullah ve Şeyh Fetullah Efendilere de ziyade muhabbeti vardı. Van'da maruf ulema bulunmadığından Hasan Paşa'nın daveti üzerine Molla Sayit Van'a gitti. Van'da 15 sene kalarak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 onun istikbaldeki çok muazzam hizmet-i Kur'aniye ve İslamiyesi için hazırlanmasını temin etmiştir. Bu kanaatını o zaman izar ettiğinden 30-40 sene sonra ilmi kelamda bir teceddüt yapan Risale-i Nur külliyatının telifine Cenab-ı Hak muvaffak eylemiştir. Bu kanaate hasıl ettiği o zamanda ulumu müsbete denilen bütün fenleri tetebbüa başlayarak pek kısa bir zamanda tarih, coğrafya, riyaziyat, jeoloji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 Ve yine aynı surette bir muaraza neticesinde beş gün zarfında kimyayı gayru uzviyi, inorganik kimyayı elde ederek kimya ile muarazaya girişir ve onu da ilzam eder. İşte pek genç yaşındaki mezkür harikuladeliklere ve bahri umman halinde bir ilme malikiyetine şahit olan ehli ilim, molla Seyyid'e bediüz zaman lakabını vermiştir. Bediüz zaman Vanda bulunduğu müddet zarfında o zamana kadar edindiği fikir ve mütalalar ve ilmi ve dini tedris usullerini görmek ile ve zamanın ihtiyacı zarurilerini nazar itibara almakla kendisine mahsus bir usulü tedris icat eder. Bu da, hakaiki diniyeyi asrın fehmine uygun, en yeni izah ve beyan tarzlarıyla ispat etmek suretiyle, talebelerini tenvir etmektir. Molla Sayit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 ve Tahir Paşa'nın bunlardan sual tertip ettiğini anlayarak, az bir zamanda kitapların muhtevasını elde eder. O zamanda en büyük gaye ve düşüncesi, Mısır'daki camiül, ül Ezher'e mukabil, Bitlis ve Van'da, Medresetü Zehra isminde bir Darülfünun vücuda getirmekti. Bu teşebbüsünü kuvveden fiile çıkarmak niyetinde olup, bunu tasarlıyordu. Van'da yaz zamanlarını, Başit ve Beytü ül Şebab namındaki yaylalarda geçiriyordu. Bir gün Tahir Paşa'ya, mezkür dağların başında, Temmuz'da bile buz bulunduğunu söyler. Tahir Paşa itiraz eder ve Temmuz'da katiyen oralarda buz bulunmaz iddiasında bulunur. Yaylada iken bir gün bunu hatırlayarak, Tahir Paşa'ya yazdığı ilk Türkçe mektubunda der. Ey paşa! Başit başında buz tuttu, görmediğin şeyi inkar etme. Her şey senin malumatında münhasır değildir. Vesselam. Molla Said, aşiretler arasında olan herhangi bir geçimsizliği işitince, hemen müdahale ederek, irşat yoluyla her iki tarafı da derhal barıştırırdı. Hatta hükümetin bile barıştırmaktan aciz kaldığı Şeker aile ile Miran Reisi Mustafa Paşa'yı barıştırdı ve Mustafa Paşa'ya ''Daha tövbe etmedin mi?'' diye sorunca Mustafa Paşa da cevaben ''Seyda, ne söylerseniz sözünüzden çıkmam.'' demiştir. Mustafa Paşa at ile para teberru etmek ister. Bediüzzaman reddederek: Şimdiye kadar kimseden para almadığımı işitmediniz mi? Bahusuz sizin gibi zalimden nasıl para alırım ve siz galiba tevbenizi bozdunuz. Şu takdirde Cezire'ye ulaşamazsınız." demiştir. Ve hakikaten Cezire'ye yetişmeden yolda öldüğünü haber alır. Bediüzzaman riyaziyede, harikulade bir sürati intikale malik idi herhangi bir müşkül meseleyi zihnen hemen hallederdi. Hatta cebir mukabele ilminde bir risale tehlif etmişti. Tahir Paşa nezdinde, hesap meseleleri münakaşa mevzu olduğunda, hesaba dair hangi mesele bahsedilse, başkaları ve en mahir katipler neticeyi bulamadan, Molla Said zihnen çıkarıyordu. Çok defalar böyle yarışlara girişir ve umumunda daima birinci gelirdi. Bir defasında şöyle bir sual sordular. 15 müslim,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 Yüz adamdan elli adet gayrimüslim'i o vaziyette taksim eder ki daima Kur'ayı gayrimüslime düşürür. Ve hatta 500 gayrimüslim olmakla 250 bin vaziyeti muhtemele üzerine bir mesele çıkarttı ve Tayir Paşa'ya göstererek bir risale şeklinde yazdı. Haşiye, mahtesuf, o risale Vanda bir yangında yanmıştır.